Elhamdülillâhe rabbil âlemîn ve salâfü ve selâmü alâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbîh-i ecmaîn. Dünkü usul dersimizde tavuğa, oradan alıyoruz şimdi oraya bağlantılı, kısaca. Eğzâlem tevatürle nakledilen olmadığı zaman, yani tevatürsüz menkul nakledilen olduğu zaman o Kur'an olmaz demiştir. Bu ifademinden baharanda nakle bir tevatürü ortaya çıkmıştır ki tevatür ile nakledilen, yani tevatür ile nakil شَاطٌ ف۪ي كَمْنِ الْمَنْقُولِ قُرْآنَنْ Nakledilenin Kur'an olması hususunda şarttır. لَاكِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا Fakat fakihler ihtilaf etmişlerdir bu tevatürün keyfiyeti noktasında. Kıyla denilmiştir ki iki, ihtilafın iki, görüşü naklederek ihtilaf ortaya koyuyor. Üst tarafta tevatürü Tevatür şart koşulur, mutlaka, mutlak olarak. Ne demek ki mutlak? Sevam kâne fî cevherî lafzî, evhî heyetîhî. Bu tevatür, ister lafzın cevherinde, yani yazımda, imlada olsun, isterse de heyetinde, yani okunuşu kıraatında olsun. Her ikisi de, yani Kur'an'ın hem imlası, yazımı, tevatür yoluyla bize gelmiştir, hem de yedi kıraat dediğimiz ki biraz onlara gireceğim o yedi kıraatın yedi kıraat şekli de yine bize tevatür yoluyla gelmiştir. Birinci görüş bu. İkinci görüş vakif. Tevatür cevherde. Yani imlada yakında şarttır. Ama heyette ise yani okunuşta ise ne değildir? Şart değildir. İkinci görüşte de budur. Bu iki ihtilaflı farklı görüşten bir noktada ittifak çıktı. O da nedir? İmla konusunda, yani yazım konusunda Kur'an'ın tevatüren bize şey geldiği noktasında hiçbir şüphe yoktur. Görünem. Yani, Ennel kıraat seba. Yedi kıraat. Bu yedi kıraat dediğimiz zamanda yedi kıraat İsim olarak bütün kıraat kitaplarında olduğu gibi İzmiri de o isimleri bize naklediyor ki bunlara kıraat-ı seb'a meşgure denir. Yani meşhur olan Kur'an-ı Kerim'i yedi ve üzere okuma kıraat dediğimiz bu. Bu birincisi Nafih kıraatı. İkincisi İbni Kesir kıraatı. Üçüncüsü Ebi Amr kıraatı. Dördüncüsü İbni Amir kıraatı. Beşincisi Asım kıraatı, altıncısı Hamze kıraatı, yedincisi de Kisai kıraatıdır. Bu yedi kıraatın yedisi hakkında biraz sonra konuşacak. Bu yedi kıraatın yedişi de sahih olan görüşe göre yedişi de o kıraat şekli de yani okunuş şekli de imlada zaten ittifak var. O tevâfürendir. Bu yedi kıraatın yedişinin de tevatür yoluyla bize şey intikal ettiğinde Sahih olan görüş bu noktadadır. Aslında kıraat üç kısma ayrılıyor. Birincisi mütevatir olan, ikincisi ahat olan, üçüncüsü de şaz olan. Mütevatir olan dediğimiz, sahih görüşe göre bu yedi kıraattır. Yedi kıraata biz ne diyoruz? Mütevatir olan kıraat diyoruz. İkinci olarak da ahat olan kıraat var ki bu ahat olan kıraat dediğimiz de yediği ona tamamlayan kıraat kitaplarında diğer üç kıraattır. Onun dışında kalan şaz kıraat demiş olduğumuz ise tabi'inin kıraatıdır ki Ameş ve İbni Cübeyli'nin kıraatıdır o da. Yani bize kıraat kitaplarında nakil olarak bu verilmektedir. Bu kıraat ki üç kısma ayırdık konu Mütevâkir olan yani yedi Kur'an'ın, ismini biraz önce okumuş olduğumuz yedi Kur'an'ın kıraatıdır. Bu bir Sahi olan görüş budur. Biraz sonra sahi olmayan başka görüşten de metinde nakil da. İkincisi ahad kıraat dediğimiz üç imamın kıraatıdır. Dördüncüsü de tabi'nin kıraatı olan şaz kıraat dediğimiz kıraattır. Kıraatçılar bunu böyle ayırırlar. Bu ayrılıktan sonra işte bu yedi kıraat dediğimiz, mütevâtir dediğimiz yedi kıraat minha ma tahtelifu fihi hututul mafahih. Minha bu yedi kıraattan ma öyle şey var ki tahtelifu fihi o kıraat ile ihtilaf ediyor ne hututul mafahih. Elimizdeki mushafların neşi hatları yani yazılımları ihtilaf ediyor o kıraat şekliyle yazılım ne yapıyor? İhtilaf ediyor. Böyle var ki vehuvâ. Hudûdun kendisiyle değişmiş olduğu bu kıraat, yani imlanın, yazımın kendisiyle değişmiş olduğu bu kıraat, el-müsemmâbi cevheri lafdı. Yukarıda bizim lafdın cemheri diye tabir ettiğimiz, isim verdiğimiz budur zaten. Nasıl mesela? Buna bir misal olarak da şunu verecektir bize. Nahr, Malik, Melik. Yani Maliki Yevmiddin, Meliki Yevmiddin. İki şekilde de okunur. Bu iki şekilde okunması, yani kıraat edilmesinde hutup, imla değişti mi? Evet. Birinde elif var, diğerinde ne yoktur? Elif yoktur. İşte bu yedi kıraat şeklinden mütevâhir olan, yedi kıraat şeklinden, öyle ki var ki, o kıraatla ne geliyor? Yedi kıraattan öyle ki var ki مَا لَا تَخْتَلِفُ yani imla değişmiyor. Ne ile? İhi. O kıraat şekliyle imla değişmiyor. وَهُوَى imlanın yani yazılımın kendisiyle değişmediği o kıraat şekli nedir? اَلْسَمَّا بِالْهَيْتِ Bizim yukarıda heyet diye adlandırdığımız odur. Zaten biz heyete ne mana verdik? Okuma şekli dedik değil mi? Okuma şekilleri dedik. Cevhere ve imlâ, yazılı şeyli demiştik zaten. Ve kabilin eda Diğer bir işmiden eda kabilun eda eda kabilinden ifadesi kullanılıyor. Ne gibi? Kel imâleti ve tahvîfil hemzeti ve tevkîni ve nahliyâ. İmaneti Bunlar heyet dediğimiz, heyetli isim verdiğimiz hututun yani yazılımın imlânın kendisindeki yaya meylettirmektir. Megraha değil de megreyha şeklinde okumaktır. Buna imal ederler. Ve takvidil hemzeci, hemzeyi hafifletme e-enzertehum derken orada e-e değil de enzertehum şeklinde okuma. Bir tanesini kaldırmak, hafifletme. Veya da takvil, veya da kalınlaştırmak e'en zertehum de a'in şeklinde okuma. Yani o eli hemceyi ne yapıyorsunuz? Kalınlaştırıyorsunuz. A'in <gülüyor> zertehum <gülüyor> şeklinde okuyorsunuz. Bunlar kıraatçıların işleri tabii. Ama burada aldığı için sadece mana vermek kabiliğinden söylüyorum. Fakile. O salatı girebilir. <gülüyor> o bana hocamdan nakil. Bir <gülüyor> Biraz öyle. <gülüyor> Girmez sebebi de odur. Hocadan nakil bana oku. Ok. Dakî ile denilmiştir ki, kulluha mütevatiretir. Bu yedi kıraat şeklinin hepsi mütevatirdir. Nitekim biz biraz önce de sahih olan görüşün bu olduğunu söylemiş. Nedir yani? Mütevatirdir demiştik. Değil mi bu yedi kıraat, yedi Kur'an'ın o kıraat şekilleri nedir? Mütevatirdir. Yani cevherimiz, o yazılımın, Kur'an'ın yazılımı elimizde olan o şeklinde hiçbir ıslat yok. Ancak nerede ihtilaf var demiştik? İhtilaf heyette okunuştadır. Ne ki o okunuştaki ihtilaf var ama o ihtilaf da bize ne yoluyla geliyor? Tevatür yoluyla geliyor. Bu kıyıl kulluha mütevatiretün ifadesi bize bunu veriyor. Yani yedi kubra farklı kıraat etseler de o farklı kıraatların farklılıkları da bize nasıl gelmiştir? Tevatür yoluyla gelmiştir. Niye? Şimdi bu kıyılın kaili kim işer? O kıyılın kailine göre yedi Kur'an'ın bize naklettiği kıraat şekli yedi kıraat şeklinin hepsinin mütevâkir olması mıydı? Bu görüşü savunanlar ki sahi olan görüş de budur diyoruz bunu niye savunuyorlar? Şundan dolayı savunuyorlar. Yani Çünkü bu yedi kıraat şeklinin yedişi de Mütevahhir olmayacak olursa, lecim getrına babur O zaman Kur'anın bir kısmının gayrimütevahhir olması lazım gelir. O lazım batırılır. Lazım batıldır. Lazım dediğine ceza. Ceza neydi? Kur'anın bir kısmının mütevahhir olmaması. Hayır, Kur'anın tamamı mütevahhirdir. Öyleyse bu lazım batıldır. Lazımın batıl olduğu yerde melzum da batıl olur. Meczum dediğimiz ne şart? O da neydi? Adem-i kerril kıraat-ı sebat Özet olarak. Yedi kıraat şeklinin mütevâcil olmaması da batıldır öyleyse. Madem ki lazım batıl, o zaman melzum da batıl. Ne çıktı sonuç olarak? O zaman bu yedi kıraat şeklinin yedisi de mütevâcil. Rakıyla, ikinci bir görüş. Kulluha meşhuratim. Şimdi bu görüş üzerinde mutlaka yorum yapılması gerekiyor ve bu yorumu yapmıştır. Yapanlar yapmışlardır, ben mesleğe nakledeceğim. Deniliyor ki, bu yedi Kur'an'ın ortaya koyduğu, söylediği o kıraat şekillerinin yedisi de meşhur yolla bize ulaşmıştır. Meşhurdur وَقْتَرَهُ تَاحِبُ الْبَدَائِعُ Bedai'i sahibi de bu görücü tercih edilmiştir. وَظَاهِرُهُ <gülüyor> Bu görücün zahiri nedir? مُشْكِلُ Müşküldür. Niye müşküldür? Çünkü biz ileride okuyacağız ki şah olan kıraat meşhur yolla bize intikal ederse ona Kur'an hükmü verilmez diye. Şaz dediğimiz kıraat da iki kısımdır. Birinci kısmı meşhur yolla bize gelen, ikinci kısmı ahak yoluyla bize gelen. Nitekim bugünkü ders içerisinde onu okuyacağız. Ha dolayısıyla meşhurdur dediğiniz zaman şazdır demiş oluyorsunuz aynı zamanda. Onun için bu ifadenin zahiri müşkil, zahirini bırakıp biraz derinine ineceğiz, o işgali de ortadan kaldıracağız tabii. Ama dahiline baktığımız zamanda ifadenin bu yedi kıraatın yedisi de meşhurdur dediğiniz zaman o zaman şazdır demiş oluyorsunuz. Şazdır dediğiniz zamanda da kitabın yine bugünkü ders içerisinde göreceğiz ki şaz olan kıraata meşhur yolla dahi gelmiş olsa Kur'an hükmü verilmez. Ne demek Kur'an hükmü? Yani namazda kıraat edilemez. Yani abdestsiz olan kişi ona dokunabilir. Yani cünüp olan kişi veya hayırlı olan kadın ona dokunabilir. Onunla kap delil ispat edilemez. E hüküm ispat edilemez. Bunların hepsinin ne olması gerekiyor? Tam tuttu olması gerekiyor, söylediklerim için. Çünkü Kur'an nedir? Deliğidir. Ve ortaya koyduğu hüküm de nedir? kap -i'dir. Öyle olması gerekiyor. Veya abdestsiz cünüp hayırlı ona dokunama. Hükümlerin böyle olması gerekiyor. Eğer siz derseniz ki bu yedi kıraat şeklinin yedisi demek meşgurdur, o zaman olmaması gereken şeyler olur hale gelir ki bu doğru değildir. Zahirin yorumu bu. Ama işin biraz da zahirinden çıkıp iç kısmına yani derinine indiğimiz zamanda görüyoruz ki durum böyle değil. Şimdi cessasa göre Cessasa göre mütevâtir iki kısımdır. O iki kısmından biri olarak meşhuru sayılır. Allahu Alem Bedaiü Sahimi de burada meşhur derken tevâtürün o kısmı olan meşhuru kastetmiştir. O zaman kurtarır. Ki öyle de olması gerekir. Peki. Kurtarıt taraf oldular. Zahiri mühim ama. Ve fasalabaduhun bazılara tafsil etti, açıklama getirdi. Taqalı dedi ki, mahu min el cehr, cehrden olan, yani yazıyla imna ile ilgili olan mütevâtirin, bunda zaten ittifak var. Ramahu Va min kabilin eda, eda kabilden olan, yani kıraat okunuş şekilleri, la istaratühi ettevatır. Orada tevatır şart değildir demişler. Neden? Yani o, çünkü tevatır, inna la istaratu, size la Hayır orada yok. İstanbul. Hi ma la yer Orada la eksiktir ekleyelim onu. Yani elimizdeki nuska da değil de elimizdeki diğer o e, mirat nuskasında hi ma la yer olmalı, la eksiktir. Onu oraya koyalım. Şimdi diyor ki: Yenahut çünkü tabatır. İnna ma Bu tabatır şart koşulur. Nerede hi o yerde ki? uzak olmuyor, ne tevruhu o yerin olması ne olması? Bazen bilen Kur'an. Kur'an'dan bah olması uzak olmayan yerde tevâkül şart. Kur'an'dan bah olması uzak olmayan yemeyle neyi kastediyoruz? ediyoruz? Kel ben Harf ve kelimeyi kastediyoruz. Ve harf ve kelime ve'nvel heyetül mahvatû ama sırf heyet. Yani sırf kıraat etme şekil, o şekil ise feleyset kezalike, böyle değildir. Yani Kur'an'dan vaz olması uzak olmayan değildir, uzaktır. Dolayısıyla orada tevatür şah değildir. Tevatür da aranmaz. Onun için fena'yı ustalası tevatür uha, o heyletin, o okunuş kıraat şekillerinin tevatürü ne değildir? Şah değildir. Vaktarı olan İbn al-Hajib ve diğer muhakkikin bu görüşü de İbn al-Hajib ve muhakkikinin çoğu tercih etmiştir diyor. Yani cemherde tevâtir şarttır ama heyette tevâtir şart değil. Fakat bu burada böyle söylüyor. Ancak Cezeli diyor ki lan alamahadan takdim eden al-Hajib iladan İbn al-Hajib'in bu görüşünün kendisinden önce hiçbir kimsenin savunduğunu bilmiyor hibn Ondan önce hiç kimse bu görüşü atmamıştır diyor, savunmamıştır. Hatta وَقَدْ نَفْوَا لَا تَوَاتِرِ ذَٰلِكَ usul Usul imanlarının tamamı, o döneme kadar demekti, neyi savunmuşlardır? Açık ve sarahat demişlerdir ki imla, yani cevherde tevatür şart olduğu gibi heyette de, yani okunuş şekillerinde de tevatür nedir demişlerdir? Şarttır demişlerdir. Evet. Burada yine bir ifade vardır de onu da nakletmekte faide var. Şimdi heyette, yani okunuş şeklinde, tevatür şart değildir derken şart değildir diyenlerin şart değildir sözünden şunu anlamak daha uygundur. Ki onu anlarsak sorun tamamen ortadan kalkar. Neyi anlamak daha uygundur? Onlar tevatür çat değildir derken heyetin kendisinde değil, keyfiyetinde tevatür yoktur diyorlar. O manayı kastediyorlar. Onu buna hamledersek sorun tamamen çözülür. Ne demek bu? Mesela kıraat şeklinde med var mıdır? Vardır. Meddin var olduğu hususunda bir ihtilaf var mıdır? Hayır yoktur, ittifak vardır ve tevatüren böyledir. Şimdi bu böyle olunca yani medde mesela bu olmayınca veyahut da imale noktasında kıraatta imale var mıdır? Vardır ve tevatüren gelmiştir. O zaman bizim heyet dediğimiz zaten o idi. Hayır o değil diyorlar. Burada heyetten kast metdir imanedir imaledir, tahdittir. Taktittir, tezkimdir bunlar değil. Bunların keyfiyeti nasıl yapıldığı bu noktada ıslah vardır diyorlar. Nitekim tecvid kitaplarında dört yani elik miktarı mı çekilecek yoksa bir elik miktarı mı bu tartışmalar var değil mi? Vacitlidir değil mi? İhtilaf bu noktadadır. Yoksa kıraatın yani o imale var mı yok mu bu noktada değil. Tezkim var mı yok mu bu noktada değildir diyorlar ki bu güzel bir görüş. Şahz, şahz, elde kalan makli bir tevâtir şahpın. Tevâtir ile makil şah olunca, fikir menkulü Kur'an'ın menkulün makle bilenin Kur'an olması noktasında tevâtir ile makil e, olur e, şah olunca, Zahra anne şahde ortaya çıkmış oldu ki şahz olan kuraat sevamlık ile işte bir tarikatçıdır ki, ister şöhret yoluyla makle olsun. Evin ahadi, isterse ahad yoluyla nakledilmiş olsun, demek ki şans olan iki kısım oldu değil mi? Şöhret yoluyla da nakledilmiş olabilir, ahad yoluyla da nakledilmiş olabilir. Hangi şeyle nakledilirse nakledi için, la yu'ta, gelecek yurdum geldi. La yu'ta verilmez, lehu o şans olan kıraata, hukmur Kur'an, Kur'an hükmü ona verilmez. Mesela İbn Mesuddan daha önce söylemiştik. İbn Mesuddan kefaret yemin hususunda mütekabi'atın kelimesi nedir? Şazdır. Niye? Şöhret yoluyla gelmiştir, tevatür yoluyla gelmemiştir. Veya Übey bin Ka'b'un radıyallahu anh. Onun onun bize hakkında onun kıraatında ne vardı? Yine bir mütekabi'atim vardı. Nerede? Oruçların kazasında Mesela hayırlı olan bir kadın Ramazan'da hayır günlerinde oruç tutamadı. Onları Ramazan'dan sonra kaza edecek. Kaza ederken tutamadığı oruçları peş peşe mi kaza etmesi lazım? Ayrı ayrı günlerde kaza edebilir. Hanefi mezhebinde fesha ayrı ayrı günlerde kaza edebilir. Halbuki Ubeyid-i Kâb'ın rivayetinde, Ubeyid-i gelende ne vardır? Mütetabiatin kaydı vardır. Yani peş peşe olması lazım kaydı vardır haberi ahat olduğu için biz onunla hamel etmiyoruz. Ama İbn-i Mesud'un mütetabiatin, kefareti yemindeki mütetabiatin yani yeminini bozan kişi eğer maddi bir civarsa para ödesin. Yok ise üç gün peş peşe oruç tutsun diyoruz. O peş peşelik nereden geliyor? İbn-i Mesud'un mütetabiatin sözünden geliyor. Halbuki o söz hangi yolla bize ulaştı? Sevatül yoluyla değil. Meşhur yolla bulaştı. Onunla amel ediyoruz. Demek ki şah olan kıraattan bize şöhret yoluyla geleni Kur'an'dır demiyoruz ama amel ediyoruz biz Hanefiler. Ahak yoluyla gelen şahıslarda ise Kur'an'dır demediğimiz gibi amel ediyoruz. Nitekim buna şimdi değinecek. Kur'an hükmü verilmez şah olan kıraata. Kur'an hükmü nedir? Me'l-i onu inkar eden kafir olmaz. Yani İbn-i Mesud'un muthafında mütetabiatin sözü o kefaret-i yemindeki mütetabiatin veyahut da İbn-i Kâbun anhuma onun muthafındaki o e, Ramazan orucunu tutamayanın orucu hakkında mütetabiatin kaydı Kur'an değil bir diyen kişiye kafirden verir. Onu küfrelişmedi demektir. Ve cevab-ı kıraatiydi salati. Namazda kıraatının caiz olması. Bunların kıraatı namazda ne değildir? Cahiz değildir. Niye tevatüren gelmemiştir? O adem-i cevab olanın dokunmasının caiz olmaması. Bunlara dokunabilir. Bu bir tahta yazılıysa sonra dokunabilir. Ve cünüb, aynı şekilde cünübun. Ve ifadetil hukmil kahviyi gibi nahri zâlik. Kişin hüküm ifade etmesi ve bunun benzeri konularda ki bunlar hepçi Kur'an'ın hükmüdür. Şimdi burada bir ifade kullanıyor. Bu dersimizin sonuna kadar gidecek olan bir ifadedir. Metni oraya bağlayalım. Metinde dedik gibi, biz fe şâzı, şâzı, la yunfa Kur'an. Ona Kur'an hükmü verilmez. Ve incâzel amelü bimeşhurihî. Şâzın meşhuruyla Amel canisi olsa da ona Kur'an hükmü verilmez. Biraz önce İbn-i Mesud'un mütetabiatin sözüyle bir teffareti yemindeki üç gün orucun peş peşe olması bize göre nedir? Fetbadır. O peş peşelik nereden çıktı bize göre? Mütetabiatin kaydından çıktı. Mütetabiatin kaydı Kur'an-ı Kerim'den midir değil midir? Kur'an-ı Kerim'den değildir. Niye? Tevafiren gelmemiştir. Şöhret yoluyla gelmiştir. Ama amel ederiz. Onunla amel etmek nedir diyoruz? Cahizdir diyoruz. Ey, bi manuk ila anhu bitariki şöhreti. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'da şöhret yoluyla nakledilen ile amel nedir? Cahizdir. Mineşşaf, o şöhret yoluyla nakledilen ne şah? Ama la bil ahali, ahab yoluyla nakledilen ne amel etmeyiz? Biraz hükübeki nikah radıyallahu anh için söylemiş olduğumuz mu? Niçin mecburu Şahzun mecburuyla amel cayidir hanefi usulcilerine göre. Hanefi usulcilerine göre Şahzun mecburuyla amel cayidir. şah ve İmam Malik, rahimahum Allah'a göre cayidir. Ama hanefilerine göre cayid. Neden? Ni enne bo? Çünkü Şah layalı mı engekonu Kur'an'a, haberen haber'ın, vurda beyanı Kitabı, fakül çünkü şah kıraat dediğiniz zamanda bunun hakkında iki şeyden birini söylersiniz. Yani o çünkü şah, layık hali değil, değil. Neden belli değil? Şu iki şeyden belli değil. Kur'an olmaktan ev yahut da Kur'an değildir diyorsanız gibi de öyle söylüyoruz. O zaman şudur demek ki, yahut da haberan veya bir haber meşhur bir haberdir meşhur beyanen بَيَانًا بِالْفِتَابِ Kur'an'ı beyan olarak gelmiş bir haber olarak o zaman onu alırız en azından. فَاُلْحِقَبِهِ Kur'an'ı beyan olarak gelmiştir ve Kur'an'a ne yapılmıştır? Katılmıştır. İbn-i Mesud'un radıyallahu anh'unun muthafında olmak sebebi de olur zaten. Yani İbn-i Mesud'un muthafında onun oluşu bizi neye tevk ediyor? Halefi Ulus'uncular diyorlar ki sahabidir ve muhakkıktır. İbn-i radıyallahu anh. Dolayısıyla İbn-i eğer bunu keffareti yeminle ilgili ayeti kelimede eklemiş ise kendi muthafına bunu iki sebepten dolayı eklemiş olabilir diyor Hanedi Usulcü Ya Kur'an olduğundan dolayı eklemiştir veya da Kur'an'ı beyan olan bir haber olduğundan dolayı eklemiştir belki de. Bu iki biri var ama bir Kur'an olduğunu kabul edemiyoruz. Neden? Tevâkır şart koşuyoruz naklinde. O mütetabiatin kelimesinin naklinde tevâkır olmadığından dolayı Kur'an değil diyoruz. O zaman en azından nedir diyebiliriz? Bu bir haberdir demiş. Yani kitabı beyan eden haberdir deriz. E bizim bu dediğimizi şafiiler ve malikiler demezler mi? Ona da geleceğiz. Ve ulu kabihi kitabı öyle katılmıştır. Niye katıldı? Fe'inna gayrel haberin validi kezalik. <gülüyor> Zira fe'inna gayrel haberin validi kezalik bu şekilde varit olmayan haber bu şekilde varit olmayan haber derken ne demek istiyor bize? Yani bu şekilde mutetabiatin olmaksızın estağfurullah öyle demeyeyim de şöyle diyeyim onun size bu şekilde varit olmayan haber yani haberen şeklinde varit olmayan haber la yahteliluhu Kur'an'a mulhak olmayı ihtimal etmez eğer İbn-i Metruf radiyallahu anh'u onu muthafında zikretmiş ise ki zikretmiştir Aksi, demek ki bu nasıl bir haberdir? En azından kitabı beyan eden bir haberdir. Aksi takdirde kitaba mürhak olamaz. İbn-i birçok haberler var. Hiçbiri Kur'an'a mürhak değil. Sadece o mütedabiatın kelimesinin mürhak oluşu bize gösteriyor ki bu Kur'an'dan değilse de Kur'an'ı beyan olan bir haberdir. Vanet takdireyin iki takdire göre yani ala takbiri kerrihi kur'anen ve kerrihi beyanen bil kur'an ister kur'an olması takdirine göre diyelim, isterse kur'anı beyan olan haber takdiri diyelim yekibul amelü bihî Şahsın meşguluyla amel etmek nedir? vaciptir. Şimdi burada sorulacak, hakikaten bir soru var hatta içindeki iki soru barındıracak ikisine de cevabı verecek Bey mümkün değil demek ki. Vucub-u bil haber. Haber ile amelin vacip olması la ilahe illallah'a çok Haberin meşhur olmasına dayanılıyor ki haberi ahad ile de amel edip vaciptir. Semabitun istiraf fiha hona. Şöhretin burada şart yolu koşulmasının gerekçesi nedir? Yani şazda biz dedik ki şahıs iki kısımdır. Ya şöhret yoluyla bize gelmiştir haberi meşhur olarak ve da haberi ahab olarak bize gelmiştir. Biz diyoruz ki şahıs Kur'an değil ama onunla amel vaciptir. Onunla amel vaciptir derken meşhuruyla amel vaciptir. Ahabıyla amel vacip değildir. Halbuki biz biliyoruz ki başka yerlerden hadis ilminden biliyoruz ki Haber haberi ahad meşhur olsa zaten belli onunla amel edilir. Ama haberi i olsa da onunla amel edilir. Amel etmek vaciptir. O zaman burada bu şahkıraat noktasında neden meşhuruyla amel vaciptir dediğinizde ahad olan ile amel vacip değildir dediğiniz. İşte sorulan soru bu. Onun için diyor ki Fema vechu iştiratı ha hahahına o şöhretin burada şart koşulmasının sebebi nedir? Burada derken Necbu'l-Amelübihî amelin vakit olması hususunda şöhretin şart koşulması niyedir? Halit-i Haberi Ahad ile de amel vakittir. Bu birinci soru. Ve iban ayrıca El-Dava cevazı'l-Amel ve-Deyil-U Efadel Vucube Dava neydi? Amelin cevazı caiz olması. Delil yeni ispat etti? Amelin vücubunu ispat etti. Hakikaten bizim davamız cevaz mıydı? Evet cevaz. Çünkü metinde ne diyordum Allah'a kusura? Ve incazel amelu bi meşhuridî. Şazın ile amel caiz olsa da. Niye caizdir diye delil getiriyoruz? Tâli ennehu lâ yâhlu min en yekûne kur'âne lâ hîhî. Getirmiş olduğumuz delil sonucunda ne çıkıyor? Yecibul amelü hîhî. Yani müttehamız, davamız ne biçim? Amelin cevazı. Getirmiş olduğumuz delille ile ıspat ettiğimizde cevaz değil, ucuk. Niye böyle yaptınız diye? ikinci bir soru soruluyor. İkisine de cevap vereceğiz. وَلَا مُتَابَقَةَ بَيْنَهُمَا Dava ile delil arasında mutabakat yoktur diyor soruyu soran. Hulnâ diyoruz, anil delil. Birinciden cevap veriyoruz. Birinci neydi? Yahu haber ile amel edilebilmesi için o haberin mecbur olması gerekmiyor. Ahak olan haberle de amel vakittir. Neden burada şöyle bir şart koydunuz amelin hujubi için? Cevap veriyoruz. Kur'an'da der. İnnal murad bil amel, amel ile murad burada nedir? Tahuna burada amel ile murad nedir? Majyeddi ile ziyade tealenaz. Bu ileride bahislerde gelecek. İleriki mahiyetlerde şu gelecek, denilecektir ki, haberi ahab ile nas ayet müjernesi ziyade yapılamaz hüküm ispat etme noktasında. Ziyade yapılamaz. Ama haberi meşhur ile ziyade yapılır. Orada ziyade yapılır veya yapılamaz ifadesiyle kast edilen nedir? Ziyade yapılırsa ne çıktı Ziyade yapılmasının adı nedir orada? Ne çıktı Nesih ise haber-i ahad ile olamaz ancak haber-i meşhur ile olur. O zaman siz şaz ile amel caizdir derken neyi kastetmeniz gerekiyor? Şazın meşhur olanını kastetmeniz gerekiyor. Çünkü amelden kastedilen nedir burada? Nas üzerine ziyade yapmaktır. Birazcık biraz önce dediğim gibi bu konu ileri de işlenirken nash üzerine ziyade yapma ancak meşhur haber ile oluru da göreceğiz. Ona binaen bir konu. İlehiyatek alel nash da huwa bu, bu nash üzerine ziyade ise nedir? Nesh on necisdir. La geldizu bi kadr-i vahid. ise ne olmak? Haberi vahid ile caiz olmaz. O aynı tane kimden cevap ki veriyoruz? delil ile dava arasında mutabakat yoktur demişti. Çünkü bizim davamız, müddehamız iddia etmiş olduğumuz şey şazın meşhur olanıyla amel caizdir. Caizdir ifadesini kullandık. Getirmiş olduğumuz delilin sonucunda neyi ortaya koyduk? Yecibul amelü izi demiş. amel vakit dedi. Yani cevabı ıspat ederken vücuba çıktık biz. Dolayısıyla dava ile delil arasında mutabakat olmadı, demiştim. Şimdi buna cevap veriyorum. İllel vücuda müsterzimun bir cevazı. Vücud nedir? Cevazı gerektirendir. Yahut bununla amel vaciptir dediğiniz zamanda caizdir diyemezmişsiniz. Elbette ki dersiniz. Yani vaciptir demek zımnında neyi barındırır? Caizdir demeyi de barındırır. Dolayısıyla ifadetin mecluzi, ifadetin lazimi, meclumu ifade etmek. Meclum dediği vucudur. Vucubu ifade etmek nedir? Ifadetin lazimi, lazum denili de ne burada? Cevazdır. Meclumu yani vucubu maspar mefurluna muhatır. Vucubu ifade etmek nedir? Ifa yani vücub denili meclumdur. Onu ifade etmek, ifadetin lazimi, cevazı ifade etmek demektir. Dolayısıyla يَجْبُ بِهِ الْعَمَلِ demekle جَعْزَ الْعَمَلِ demek arasında bu cihette ne yoktur? Farkta yoktur. وَلَمَّا كَانَهِ دَاقُوا Diyeceksiniz ki madem ki gaye burada cevazı vücut derken de gaye burada cevazı vurgulamaktır. Neden bu sanır? Delilin sonunda يَجْبُ الْعَمَلِ بِهِ demedi de يَجْبُ الْعَمَلِ بِهِ dedi. Bir, İkincisi, madem ki vücum cevabın içerisinde barındırıyor o zaman neden mi Allah hüsret metindeki ibaretini ve incazel amelu bimeşhurihi yerine ve in vecebel amelu bimeşhurihi diye söylemedi vecebe de şeydi orada da, ona da cevap veriyor diyor ki ve lemma canemidahul hasbi şafii ve malikilerin münavdaası olunca ki şafii ve malikiler biraz sonra söyleyeceğiz ''Ya adem-i amel bi meşhurihi'' diyecekler. ''Şazım meşhuruyla amel caiz değildir'' Dikkat edin, hangi ifadeyi kullanacaklar? ''Caiz değildir'' ifadesini kullanacaklar. Onlara mukabele olsun diye ''Molla hüsrev ifadeyi nasıl getirdi? ''Ve ince adem-i amel şeklinde getirdi. Yoksa recebe diyecekti zaten. Ama hasmın iddiası adem-i cevaz noktasında olunca mullah hüsrev ibaretini cevaz olarak kurdu. Yoksa vacibi kast diyor Cenab-ı Ve lemmâ kâne illâl <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hasım derken burada karşı görüşü savunan demektir. Yoksa bizim anladığımız örfi manada hasım değil, haşık. Karçi görüşü savunan e, İmam Malik ve İmam Şafii onların münazası olunca, hangi hususta olunca münazalır? Bir cevaz. Cevap kutusunda olunca عَبَّرَهُ Vücubu tabir etti bu sannık. Yani Mollah Kutus'un neyle bihi cevap Yoksa vücub diyecektir. Cevap demesinin sebebi sırf bundan dolayıdır. وَقَالَ مَعْلِكُ وَشَاطِعِيُّذُ İmam Malik ve İmam Şafi'i رَحِمَهُمَ اللّٰهُ Bunlar diyorlar ki لَا amel الْعَمَلُ şaf شَاطِعِي لَا bakın, caiz değildir diyorlar. Mutlaka ister meşhur olsun yani şöhret yoluyla bize gelsin, ister ahak yoluyla gelsin, hiç fark etmez. Ahak yoluyla gelse biz de amel caiz değildir diyoruz zaten. Ama şöhret yoluyla gelirse Halefi usulcüler onunla amel caizdir diyorlar. Ama Şafii ve İmam Malik caiz değildir diyorlar. Niye? Gerekçeleri de önemlidir. Bunun üzerinde biraz konuşacağız. لَاَنَّهُ لَيْتَ بِقُرْعَانٍ Çünkü diyorlar, şöhret yoluyla gelen, siz hanefi usulcülerin de söylediği gibi, yani şöhret yoluyla gelen şahs kıraatla, siz hanefi usulcülerin söylediği gibi, Kur'an değil. Doğru Kur'an değil. Zaten bir illa da Kur'andır diyerekten gitmedik ki, en azından Kur'an'ı beyan olan bir haberdir, hem de meşhur bir haberdir, Kur'an'a mülhak oluşu onlandır. O zaman kendisiyle ahmet edilir demiş fakat onlar başka bir yorum ile amelin de cahid olmadığını söyleyecekler. Bakınız yorum şudur. Niye Kur'an değil? Evvela onu söyleyelim. لَاَدْمِ تَوَاتُرِهِ Tevatül olmadığından dolayı Kur'an değil. Doğru tevatül yok. وَلَا haberin, Biz haberdir demiştik değil mi? Kur'an'ı beyan olarak gelen ve Kur'an'a mulhak olan bir haberdir ifadesini için Onlar diyorlar ki haber de değildir. Nasıl yani şöhret yoluyla gelen haberdir diyoruz, onlar da diyorlar, mekbur da olsa onunla amel etmeyi diyorlar. Yani haber olduğunu kabul etmiyorlar mı? Ediyorlar. Haber değildir derken, şu özelliği taşıyan haber değildir demek istiyorlar. Nedir o özellik? haberin خَبَرٍ Kendisiyle amel edilmesi sahih olan bir haberdir. Neden? Niye kendisiyle amel edilmesi sahih olan bir haber değildir diyorlar. İzlem yun kal haberen burası önemlidir. Bu ileriki derslerde lazım olacak bir ifadedir. Çünkü haber olarak nakledil önemli bir ifade. Onu nakleden haber olarak nakletmedi. Kur'an diye nakletti. O. Halbuki Kur'an değil. Madem ki tevatür yakalanamadı o mütetabiat gelime Kur'an değil. Bunu biz de kabul ediyoruz. O zaman siz Hanefilerin dediği gibi demek istiyor bize i̇mam Şafii ve i̇mam Malik rahime huvallah. Siz Hanefi şöyle söylediği gibi meşhur en azından haberdir. Meşhur haberle de amel cahildir. Bırakın meşhur habere ahad bile bile. Nedir? Amel cahildir. Ama bu noktada almıyoruz onu Kur'an noktasında. O ayrı. Cahildir meşhur olması hasebiyle demiştik öyle değil mi? Şimdi i̇mam Şafii ve i̇mam Malik diyorlar ki... Bu evet doğru haberdir, meşhur bir haberdir. Meşhur haberle amel de edilir, o da doğru. Ancak haber olarak nakledilirse onunla amel edilir. Haber değil de Kur'an olarak nakledilirse onunla haber diye amel edilmez. İşte de her biri bir çına Bunu dün de söylemiştim. Her biri bir çına İzzem yunkal haberen haber olarak nakledilmesi. Ve huwa halbuki haber ile amelin caiz olması amelin caiz olması haber olarak nakledilmesi gerekir. Öyle olacak. Ve huwa bu ise şartu sıhhatil amel. Haber ile amel etmenin şartıdır. Ne? Haber olarak nakledilme. Haber olarak gelme. Bunun da Hatta kâlel-âmihi Hatta Âmini demiştir ki اَكْمَالِ شَابِيدِ diyorsunuz. اَكْمَالِ مُشْلُمُونَ Müslümanlar icma Şimdi burada iki şey söyleyecek, o iki şeye cevap vereceğiz. Müslümanlar icma etmiştir. Ne üzerine? اَلَا اَنَّكُلَّ خَبَرِي لَنْ نُصَرَّحْ بِكَ الْحَبَرًا مِنَ النَّذ۪ي عَلَيْهِ الْسَلَاحِ اَلَا Her bir haber ki لَنْ نُصَرَّحْ serahten beyan bir kez haberen, haber olduğu tarahtan açıklanmayan her bir haber, kimden haber bilen Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan haber olduğu tarahtan açıklanmayan her bir haber neyse bir hüccetin delil olamazdı. وَلَا عِبْرَةَ بِكَلَامٍ Bir söze de itibar yoktur. Tamam i̇bn Mesud'un mütetabiatinin sözü meşhur olarak bize gelmiştir. Ama şafi ve Malikilere göre o haber olarak nakledilmediğinden, Kur'an'da olmadığından onun lanet cahil değildir demişler. Ekleme yapıyor Amidi, Şafii'dir ve büyük bir usuldür. وَلَا <gülüyor> عِبْرَةَ بِكَلَامٍ هُوَ غَيْرُهُمَا Kur'anla haber olmayan söze de itibar yok. Yani mütetabia İbn-i Mesut radiyallahu anh'un sözü Kur'an değil. Şafi ve maliklere göre bize göre dedi. Ama haber de değil onlara göre. Çünkü haber olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Haber olarak gelmesi gerekiyordu. Kur'an olarak değil. Kur'an olarak nakledildiyse onunla amel etmeyiz Hani ki Kur'an değil. Bunlara cevap veriliyor ve ucibe cevap verildi buna. Binel, imiştraat, zâlik'e, zâliken nakli. Bu naklin şart koşulmasını men' ile. Bu naklin şart koşulmasını men' ile. Ne demişti onlar? Enbahlı bîkemîhi kaberen alim nedir? Sallallahu aleyhi ve sallam demişler. Şart nedir demişlerdi bir haber ile haber etmekte, onun Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan haber olarak nakledilmeşidir. Demişlerdi, hayır bunu kabul etmiyoruz. Bir haber ile amel edilmesinde şart o değil. Orada şart nedir? O haberin nakledenin sikah olmasıdır. Güvenilir olmasıdır. İbn-i Meşgur Dolayısıyla onunla amel edilir. Birinci rettimiz bu. İkinci rettimiz de şu. Ve men'i imhikadil icma'i aleyh. Şimdi âli sözü de nasıl başladı? Ecmâ'l-müştümûne. Nasıl icma olabilir? İmam-ı Azam icma ehlinden değil Yani icma dediğiniz zamanda, o dönemdeki bütün fakihlerin ne yapması gerekiyor? Aynı görüşü benimsemesi gerekiyor. İmam-ı Azam o dönemdedir. Aynı görüşü söylememiştir. İcmadan nasıl bahsedersiniz? O da doğru değil. Usul dersini burada noktalayalım. Günkü kaldığımız yerden, yine fıkızdan bir parça okuyalım inşallah. Yine fasit akit ile batıl akit arasında gerçekten bizi zorlayıcı ifadeleri kullanacaktı. Yani fahşit midir, batıl mıdır bunu anlamakta zorlanacağımız ifadeler var. Ama evet. çünkü verdiğimiz bilgiler doğrultusunda evet. o zorlamaları ortadan kaldırabilir. Şey, Hocam. Dönüyor, de Ama Sesler. Ben şey Çok, çok yalnız ben bu. Ben biraz da... Ben ona çok <gülüyor> yanaşmıyorum. yanaşmıyorum. Biraz <gülüyor> uzak istedim. Ben, ben ne bileyim sizin sesini bucağımı yuturdurum aşağıya. İşte Hocam arkadan da... arkadaşlar duyamadıkları için Hı. bunu koyduk. Evet, öyle oldu. Birer yankı yapıyor bana zararı. Biraz uzak tutayım onu. Şöyle. Evet. Şimdi şu an yine bir ne kadar. <gülüyor> Siz kendiniz mi maşallah her şeyi biliyorsunuz. Pehlivan da diyorsunuz. Ama bakıyorsun yani. He? Bakmadık. Ne şey. O nerede? Ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsunuz hocam. Hüseyin yani ancak iki dersi bitirince yapabiliyoruz. ancak iki dersi bitirince yapabiliyoruz. Ve kezalik izâkâne ahadul ıvazaynî evkilâhuma gayrememlûkinli ahadîn kel hurri fel bey'u ve aynı şekilde izâkâne ahadul ıvazayn alışverişte iki ivazdan Bil, İki ıval dediği nedir? Medih ve semen. Yani satılan mal ve o mal karşılığında verilecek olan para. Bu iki ikisinden biri, e kilahıma veya her ikisi olursa gayle memluki li ahadim. Hiç kimsenin mülkü altında olmayan olursa o zaman ne gibi mesela? Kel hur. Hür insan. Satılabilir mi? Hayır. Ha beyin başında yapmış olduğumuz şemada demiştik ki, mahud Aleyh, yani satılan malda aranan şartlardan biri de neydi? Memlûken tînesihî olmasıydı. Hatta zatında mülk altında olan olmasıydı. enval mübahadan olmamalıydı. Asıl biz ona vurgu yapmıştık. Ama hür, mahud yani mal olmadığı için kimsenin mülkü altına ne yapmaz? Girmez. Dolayısıyla felley'u batılıyım. Burada da bey'i nedir? Batıldır. Faşik değil ha, batıldır. Neden? Çünkü bey'in manası da etmemiştir burada. Bey'in manası neydi? Mubadele fülmanı bilman, biteradıyım. Karşılıklı rıza ile malı, malla değiştirmektir. Alışveriş o demektir fıkıhta. Burada malı malla değiştirme ortada mal yok ki hürmal değil. Dolayısıyla malı malla değiştirme tahkuk etmemiştir. O zaman bu alışveriş temelden yoktur. Aslı yoktur yani. Vakfı hayda hayda yoktur. Ve beyhu ümmil veledil vel müdebbelin mutbaki ümmü veledil müdebbeli mutbak ve mükatebi ve mükatebin satışı da faşidun eyvâdın. Yine batıldır diyecek. Neden? Bakınız dünkü derste şöyle bir fıkıh kitaplarının metinlerinde hasil kelimesi kullanılır ama onunla batıl da ne yapılır? Kast edilir. İşte bunu ayırabilmek için dünkü verdiğimiz bilgi önemli. O bilgiyi buraya şimdi tatbik edebiliriz. Ne dedi burada? Bir Ümmüveled'in sattıkı. Ümmüveled kimdir? Bir cariyedir ki Efendimiz'e ondan çocuk edinmiştir. Ve o çocuğun kendisine ait olduğunu da ikrar etmiştir efendim. Dolayısıyla o cariye şimdi ne oldu? Ümmüvelet oldu. Müdebbe, müdebber dedi. Müdebbeli mutlak. Kimdir o? En fe hurun Bir kimse köleşine ben öldükten sonra sen hürsün değil, hiçbir kayıt yitirmezce müdebbeli mutlak olur. Dolayısıyla adam öldüğü zaman da hürriyetini alacaktır. İki. Mükatep kimdir? Mükatep gerek efendi köleye teklifte bulunmuştur, gerekçe köle efendiye teklifte bulunmuştur. Demiştir ki sana şu kadar para vereyim beni azat et. O da kabul ettiği bu kitabet ahdidir. O köleye artık mükatep denir. Şimdi bu söylemiş olduğumuz üçü arasında ortak bir özellik var. Yani ummu ve müdebbeli mutlak ve mükatep. Nedir o ortak özellik? Onu söyleyecek bize evvela o ortak özellik sebebiyle de Akit fasik değil, batıldır diyecekmiş. Nedir üçü arasında ortak olan özellik? Bakınız. Batılı. لَنْ اِشْتَحَاقَ الْحُرِّيَّةِ بِالْحُرِّيَّةِ سَابِتٌ لِكُلِّمْ مِنْهُمْ بِجِهَةٍ لَازِمَةٍ عَلَى مَنْهُمْ بِجِهَةٍ لَازِمَةٍ عَلَى مَنْهُمْ Burası önemli. Mana verelim. Yani اِشْتَحَاقَ işte, الْحُرِّيَّةِ Çünkü hürriyeti hak etme, yani hür olmayı hak etme, bir not, azat sebebiyle sabitün sabittir. Kim için? Bak her biri için. Bu ortak Şimdi hürriyeti hak etme her biri için nedir? Sabittir. Hem de nasıl sabit? Burası önemli. Bir cihetin, nazimetin alem mevla. Mevlaya lazım olan bir cihetle. Ne demektir bu? Biz ta o bey'in başında yapmış olduğumuz şemada, ilk şemada şöyle bir ifade kullandık. Dedik ki, bey'i nafiz olduktan sonra ya lazımdır ya da gayri lazım Lazımdır'a nişan olarak kitabet akdini veriyordu. Diyorduk ki, bir Mevla köleşiyle böyle bir kitabet aklı yaparsa, bana şu kadar para verirsen sen hürçünde, kölede kabul ederse veya köle Mevla'ya teklif eder böyle bir akit gerçekleşirse... Mevla kabul ettiği anda o akit Mevla adına lazımdır. Ne demek lazım? Bir cihetin nâzımı o demek Lazım demek, ben Mevla diyecek ki ben bu akdi bozuyorum, o akit bozulmaz. Bir cihetin nazimetin o demek. Yani Mevla'nın artık o akdi tek başına bozması diye bir şey yoktur artık. Ama yine orada bir ifade kullanmıştık, burada biraz sonra ona da vahit değinecektik. Nedir o? köle akisından bu akil hayır lazımdır demiş. Ne demekti o? Bu akli köle isterse Mevla kabul etmese de tek başına bozabilir demek. Ha, demek ki ummüveleğin müdebberi mutlakın mükatibinin durumu Bunlar akit ile azadı hak etme, e, azap ile hürriyeti hak etmeleri, kendileri haklarında sabit olan kişilerdir. Hem de burada nasıl bir şekilde sabit olmuştur? Mevla'ya lazım gelen bir şekilde sabit olmuştur. O zaman bu üçünü hürre ilhak etmek lazımdır. Beyihte. Hürrün satışı neydi? Batıl idi. O zaman bunların satışı da batıldı demek gerek. Feth, kâlet-ül hidayet. Şimdi mükâtep açısından, köle açısından kitabet akli gayri lazımdır demiştik ya. O zaman burada şöyle bir düşünce olabilir. <gülüyor> Mükâtep'in satışı batıldır diyoruz. Am, satış yapılmadan önce mükâtep'e denilse ki, efendin seni falan kişiye satıyor ne diyorsun? Kabul ediyorum diyorsa kitabet atti. Hani onun açısından lazım değildi ya. Kabul ediyorum demesiyle kitabet atti bozulur. Bozulunca vasıfsız rıq yani köle olur o zaman caiz olur. İşte o konuya değiniyor şey. Konular hep birbirine bağlı. Diyor ki la raziye mukatebu bil bey. Alışverişe mukatep razı olacak olsa. Köle mukatepti, mukatep olmuştu. Memnununu satıyor mükatepte ne oluyor? O satışa rıza gösteriyorsa febihi rivayet arıyor. Bu hususta iki rivayet vardır. Vel'ab-ı haroen zahir olan rivayet el-gevâdü. Bu atı kâhistir. İntihap. Hidayenin ibaretçi Ey açıklama getiriyor ki getirmeşi lazım. <gülüyor> Çünkü mükatibi Mevla, mükatibin rızasını almadan satar. Satıştan sonra mükatibe bu sunulursa kabul etse de etmese de iş görmez. Ama satıştan önce sunulacak olursa iş görür. Ne demek önce iş görmez, sonra iş görür? Sebebi ne? Dereksesi ne? Çünkü mükatebi Mevla mükefendisi yani. Mükatebe sormadan satınca bu satış batıldır diyor. Dikkat edin, cibade önemlidir. Batıl ne demek? Batıl demek ne aslı ne vakti itibarıyla meşru olmayan yok sayılan bir hakiktir. Bir şey yok sayılıyorsa daha sonra o kabul ederse olur diyebilir misiniz? Hakikten sonra kabul ederse olmayan bir şey var zaten ortada. Olmayan bir şey var. Olmayan bir şeye vücut veremezsiniz demek istiyoruz. Onun için diyor ki, ey bu açıklamayı getiriyorum. اِذَا دِعَدْ اِرْضَاهُ Rızası, mükâtepin rızasıyla satıldığı zaman caiz olur. Niye? لِكَدَوَّنِ اِرْضَاهُ فَسْخَ الْكِتَابَةِ Çünkü akitten önce mükâtepin rızası, kitabet akdinin feskini ne yapıyor? İçeriyor. Kitabet akdini köle tek başına mükâtep bozabilir mi? Bozabilir, biraz önce şöyle bir konu. قَبْلَنْ Akitten önce, bakın bu ifadeyi kullandım. Akitten önce, İhılat-ı ifade ifade-l-akdi. Akitten sonra onay vermesi böyle değildir. Orada geçerli olmaz. Neden? Çünkü o satış batıldı. Batıl demek yok demektir. Olmayan bir şey demektir. Olmayan bir şey. sonradan icazette ne yapamazsınız? Olur hale getiremezsiniz. Cevher ona geçiyor yecudu caiz değil Ey la yasukon. Kız böyle. Layet yüzlü ifadesini kullandı. Metinde kuduri, şarih, meydani, ey layet okum. Tefsir etmek zorunda kaldı. Neden? Hep aynı gerekçeden. Buradaki layet yüzlü batıl manasındadır. Onun batıl manasında olduğunu vurgulamamız lazım. Nereden biliyorsunuz batıl manasında derseniz, verecek olduğu misale baktınız mı? Bunu hemen anlayacaksınız. Gelecek misal şimdi okuyacaktım. Peki, batıl manasında, bu layecuzu batıl manasında, layecuzu batıl manasını ifade eder mi eder? Ama fasid manasını da ifade eder. Yani bir yerde sizin önünüze layecuzu çıkıyorsa, bunu demek olabileceği gibi, fasidun demek de olabilir. Peki, burada Murat hesap mıdır, mutlan mıdır? Lâ mutlandır. Lâ dediği zaman da ne demek istiyor? batıldır demek istiyor. Peki o nasıl oluyor? Yani la yasofu ifade eder mi? Eder. Çünkü biz bu bahsin başında gerçi almadığını, genelde kitaplar daha geniş kitaplar başında alırlar derler ki, gerçi ben onu dün naklettim, batıl akit, mesela biri batıl bir akit yapsa o akitte malı teslim alsa da mülkiyet ifade etmez. Yani mülkiyet müşteri için sabit olmaz batıl akit çünkü aslen ve baslen meşru değil ki mülkiyet ifade etsin. Ama fasit alışverişte bir malı kişi satın alacak olsa mülkiyet ifade eder mi? O malı teslim almasıyla kabul ile ne yapar? Mülkiyet ifade eder. Bu mülkiyet habis bir mülkiyettir ama mülkiyet ifade eder. Ve o malı kişi satın alan fasit akitte satın aldığı malı Sahih bir akit de bir başkasına satarsa o ikinci akit sahih o ki akit olarak geçerlidir demiş. Sahih akit olarak geçerlidir demiş. Eğer biz ikinci akdi sahih akit olarak geçerli sayıyorsak o zaman sahih akte sahih bir sahih bir ifadesini kullanmayız. Dolayısıyla la yasuhu demek ne olur? Batıl demek olur. Ya. Peki. Ne caizliği yani batıldır? Filma, sudaki balığı satmak. Sudaki balık derken şimdi balık yetiştirme çiftlikleri var. Oradaki balıktan mı bahsediyoruz? Ondan da bahsedeceğiz. Ama şu nokta orası değil. Sudaki balık, suda balık var, görülüyor balıklar. Ama deredir mi? Biri diğerine deşer ki, şu derede görülen balığı sana sattım dese, o da aldım dese, bu akit nedir? Batıldır. Niye batıldır? Tabii batıldır demek kolay da, onun gerekçesini açıklamaktır önemli olan. Niye batıldır? Batıldır çünkü, قَبْلَ سَيْدِهِ O balığı avlamadan önce satmak batıldır. Niye? لِأَنَّهُ لَيْهُمَّا لَيْسَعِنْدَهُ Yanında olmayan, yanında olmayan derken, kendi mülkünde olmayan demek istiyor. Bunu nereden anlıyoruz diyecek olursanız, biz gene söylüyorum, ilk yapmış olduğumuz iki şemadan birinde mahudun aleyhde aranan şartları sayarken memlûken fi nefsihî olması lazım demiştir. Memlûken fi kaydıyla neden ihtiraf edilmişti? Enval-i mübahadan ihtiraf edilmişti. Denizdeki veya deredeki balık nedir? Embal-i Ne demek embal-i Efendime Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Men sebekat yeduhu ila mubahin fehu ve Kimin eli bir mubaha, diğerinden önce ulaşırsa ona aittir o mal. Bakınız misalimizden onu canlandırmaya çalışalım. Önümüzde derede balık var görüyoruz. Biri diğerine diyor ki o balığı sana şu kadar paraya sattım, o da aldım dese bu akit batıldır. Ondan sonra o balığı o sattım diyen kişi değil de öteki kişi yakalayacak olsa kimindir o balık? Yakalayan bir balık. Neden? Biraz önce okumuş olduğumuz hadis-i şeriften dolayı. Çünkü denizdeki, deredeki balık nedir? En mali mübah adandır. Mubah olan malların özelliği ise okumuş olduğumuz hadise göre kimin eli ona önce ulaşırsa onun olur. İki kişi de şeyler ki, konu değil ama bağlantılı. Gel seninle beraber balık tutalım, sen oltanı al, ben oltamı alayım. Tuttuğumuz balıklar ortak olsun. Bu ortaklık akti geçerli değildir. Neden? Çünkü tutmuş olduğu embali mübahadan tutuyorlar balık. Hangisi tuttuysa ona ait. Diğerinin tuttuğu buna ait olamaz, ortak da olamaz. Ama balıkları tutanlar, yuvarlar orta bölüşelim derlerse tutulduktan sonra sorun yok. Ama tutmadan önce böyle bir ortaklık yapılamaz. Sebebi de gene bu hadis-i şerif. Peki. يَنَهُ بَيْءُمَّا لَيْزَعِنْدَهُ اَبَادَ صَيْبِهِ Veya balığı avladı سُمَّ اُقِيَ بِيهِ سُمَّ اُقِيَ Sonra o balık atıldı. Nereye? Bir havuza. Balık çiftliklerinde olduğu gibi avlama yok da yetiştirme var. وَلَا يُبْحَظُ مِنْهُ اِلَّا بِحِيْلَةٍ Oradan ancak bir hile ile alınabiliyorsa o zaman ne olur? Yine bu satış batıldır diyor. Haşit demiyor, batıldır diyor. Niye? Bakınız, biz gene hep o gidiyoruz. Orada demiştik ki, nedirde aranan şartlardan birisi nedir? makturu u teslim olmalıdır. Ben şunu sana sattım dediğin zaman da onu karşı tarafa teslim edebilmen lazım. Havuza attın balığı, şu, şu balığı sana sattım desem ondan sonra da o balığı orada yakalama nedir? Epey bir zamanını alacaktır. Belki de onu yakalayamayacaksın. Bak teslimine kadir değilsin. Teslimine kadir olamadığından dolayı bu nedir diyoruz? Batıldır. İlla bir heyletin. Niye? Bakın ifadede odur. Lil'aczi anit teslim. Teşlimden aciz olduğundan Maktur teslimdir. Eğer hilesiz hemen elini daldırıp alabiliyorsa onu saha. O zaman akit sahihtir. Bir sorun yok çünkü. Hemen teslim edebiliyor. Kendi malı zaten. Sorun ortadan kalkıyor. Düşünün ki küçücük bir havuz elini atsa balığı alıyor. Bir tane balık var. Diyor ki bu balığı sana sattım. Bu akit sahiptir sahiptir ama balık suda büyük görünür. Dışarı çıktı mı o kadar da büyük değilmiş. Bundan dolayı diyor ki bu akip sahiptir ama müşteri muhakkedir. Yani balık sudan çıkarıldıktan sonra onu gördüğünde o beni tahmin ettiğim gibi değilmiş" diyebilir ve akip bozabilir. Onun için diyor ki velah ol müşteri için vardır <gülüyor> el kıyafı terk etme hakkı vardır. <gülüyor> Niye? Bir tefavu ki ha filma iba karige çünkü balık, suda ve su dışında ne olur? Farklı olur. Yani suda büyük görülür, dışarı çıktığı zaman da küçük olabilir. Öyle olur yani, genelde de öyledir. Çünkü, çünkü suyun yansıtma özelliği var. Büyütüyor olur, büyük gözü veriyor, Onun için müşteri muhayyerdir. İster alır, isterse akdi feshedebilir. o <gülüyor> بَيْءُتْبَيْرِكِ hava Havadaki kuşu satmak cahit değildir. Gene aynı gerekçede. Niye? <imlâni> değil, teşkimde, şey, emmal-i mubahadan yani değil, emmal-i mubahadandır, yani memluken fî değil, makdur teşkim değil, bundan dolayı bunlar hep nedir? Batıldır. Onun için metindeki la yücüzü, la yasakü batıldır diye te te te tefsir etmiştik. قَبْلَ سَيْدِهِ Tabi kuşu avlamadan önce. badehu <gülüyor> Veya kuşu avladı, avladıktan sonra salıverdi onu havada. O havadayken onu satacak olsa cahididir? Hayır, batıldır. Ama bunu evcilleştirdi. Gidiyor, geliyor. O zaman caizdir. Hani güvercinlerde bu oluyor. Salıyor, geliyor. Salıyor, geliyor. Onun için diyor, vela yâri cîhûr. sonra geri de gelmiyor. Böyle bir durum varsa o zaman maktur teslim olmadığından dolayı akıt batıl, batıldır. Lima deme, lima deme. Çünkü yanında olmayan, yani teslimine kadir olmadığı şeyi satmıştır. Bir tanı yapıldığı zaman yok. Eğer uçuyor, geri dönüyorsa, o zaman satışı sahvat, sanki. Vakıla, valaya yuğdu, beyul hamli, buradaki layetlidi layet, batıldır. Ne batıldır? Beyul hamli, ey el geniin, bir hayvanın karnındaki yavru. Gerçi hamil ifadesi genelde onun için değil, cariye için kullanılır. Cariyenin karnındaki geniini satmak caiz midir? hayır, batıldır, caiz değil. Ey el-cenin, bin makreti, kadının yani carinin kadrındaki cenini satmak cahiz değildir. Velel-nitacı, nitacı satmak da cahiz değildir. Nita, nitaç dediğimiz ne? Ey, nitacil hamli. Hamil nedir zaten? Cenin. Nitacil hamil nedir? Ceninin yavrusu. Yani devemin, yavrusunun, yavrusunu, bakınız bunu belki deve de yapmıyorlar ama atlarda yapıyorlar, hala da yapıyorlar günümüzde. Safkan, Arap ve İngiliz atlarının üç nesil sonrasını şimdiden satıyorlar. Bu batıldır. Çünkü çok kıymetli. İşte bu batıldır. Cahiliye döneminde vardı bunlar. Hünmüsde de var. Ama bunlar batıl vakitlerdir. Nitacül hamil demek, hamil cenindir. Ceninin cenini. Yani yavrunun yavrusunu satmak cahil değildir. Ve hu, bu nitacül hamil nedir? Hablul habeleti. Habele hamile demektir. Hamilenin ki celini var, onun hapli, onun da celini olacak, onun. Yani yavrunun yavrusunu satmak ne değildir? Batıldır, caiz değildir. Evet, evet. ve cezimetin bah, Bahır kitabında kesin ifade etti. Neybegutlanihi, böyle laye böyle muallak ifade kullanmadı, batıldır diye ifade kullandı. Bahır Zabi İbn-i Hücey. Niye? <gülüyor> Vücudu tahakkuk etmediğinden dolayı. Burada şimdi bir soru sormak lazım. Gerek hani saf kan atlarda olsun yani bir atın karnındaki yavruyu veya onun yavrusunu satmayı anladık. Mevcut. Biz o şamada ne demiştik? Birinci şart enyekunemanen banyekunen mevcuden demiştik. Satılan şeyin mevcut olması lazım. Cenin'in cenini mevcut değil bir sefer. Ama cenin mevcuttur. Yani ana kadındaki yavru nedir? Mevcuttur. Fukaha diyor ki, hani en azından butlağına değil de fesaba gidemez miyiz? Mevcuttur derken onu demek istiyorum. Hani butlağına değil de fesaba kaytak buradan, batıl değil, fatıktır deşek. Hayır. Mevcut olmayan şeyin satışı batıl olduğu gibi... Ana kaparil vücut olanın satışı da batıldır. Yani mevcut olamama tehlikesi taşıyanın satışı da batıldır. Nereden biliyorsunuz o yavrunun canlı olarak dünyaya geleceğini? Bilemiyorsunuz. Onun için ağaçlardaki meyveyi zuhur etmeden satışı cahil değil, batıldır diyoruz. Hangi gerekçeden? Halbuki normalde ağaç Şimdi verin. Ama vermeden o meyveyi, hiç çıkmadan meyve şeklini hem ufak şekliyle dahi olsa almamızla onun satışı batıldır. Niye? Hala <Gülüyor> hataril vücuttur çünkü. Varlığı var, var olamam, meydana gelememe tehlikesi var. Onu da putlan sınıfına sokmuşlar. Onun için burada cenin içinde hangi ifadeyi kullandılar? Batıldır ifadesini kullandılar. Peki, burada kalabiliriz inşallah.